Hazreti Mevlana'nın gönül deryasında sır ve hikmet incileri. Ten toprağa kurban, can sonsuzluğa kurban. İnsanın varlığı nedir? Hafız-ı Şirazi'nin ifadesiyle: Yek katre nestu hezar endişe. Bir damla kan bin bir türlü endişe. Necip Fazıl'ın ifadesiyle insan 3-5 damla kan, ırmak 35 5 damla su. İnsan, zahiren dünyadaki toprak ve sudan hayat bulan biyolojik zincirin bir halkası. Fakat vicdan ve izan sahibi hiçbir idrak, insanı tenden ibaret görmeyi kabul edemez.'' İnsanda meknuz, sırlı, saklı istidatlar, ötelere ait manevi ve ruhani kabiliyetler vardır. Şeyh Galib'in ifadesiyle, ''Bir şulesi var ki şem Can'ın, fanusuna sığmaz Asuma'nın. İnsandaki ruh kandilinin öyle bir alebi var ki, bu fani alem onu ihata edemez.'' ...başka bir aleme taşar. İnsan, ...bütün mahlukatın emrine musahhar, amade kılındığı bir halife. İnsan, bütün varlıklardan üstün olarak, ...ahsen-i takvim üzere yaratılmış, ...mükerrem kılınmış, ...ilahi nefhaya mazhar bir varlık. Fakat insan, Nefsinin süfli temayülleri, şeytanın aldatıcı ivaları ve dünyanın aldatıcı sahneleri sebebiyle bu manevi ve ulvi hakikatinden habersiz, gafil bir hayata saplanabilmekte. Bu yüzden hayvanattan da aşağıya esfeli safiliğine yuvarlanabilmekte. İnsanı çok iyi tanıyan Hazreti Mevlana, onun idrakini ötelere çevirmeye çalışır. Ey can! Sende bu toprak perdesiyle örtülmüş gizli bir hayat vardır. Burada gayb aleminde gizlenmiş yüzlerce Yusuf gibi güzeller mevcuttur. İnsanın cismani varlığı toprak ve sudur. Ruhani varlığı, ise, Ruhani varlığı ise o cesede üflenmiş, o cesede üflenmiş ilahi, bir ilahi bir nefhadır. O nefhanın hürriyeti insanın cismani arzularından kurtulmasında saklıdır. Bu toprak vücudun arzularından kurtulmadıkça eğilip abı ı hayat sahibine secde etmek ve o manevi derya suyundan doya doya içmek, imkansız olur. Cismani arzulardan kurtuluşun yolunu az yemek az uyumak suretinde gösterir. Zira ters bir orantı halinde maddi gıda azaldıkça maneviyat güçlenecektir. Kur'anla beslenle beslen samanla arpayla beslenen hayvan kurban olur. Hak nuru ile gıdalanan da yaşayan bir Kur'an olur. Ten midesi insanı samanlığa doğru çeker götürür. Gönül midesi ise reyhanlığa ulaştırır. Bu ağır, kesif rızık kırıntılarından kurtulursan yüce, latif ve hafif rızıklara nail olursun. Mideden vazgeçip gönle doğru yürü de, Allah'tan sana perdesiz, açık bir şekilde selam gelsin. Bu bedene ait olan ağzı kaparsan, sende manevi ve ruhani bir ağız açılır da, o ağızla ilahi sır ve marifet lokmalarını yersin. Bedene yedirilen gıdalar ne kadar hoşa gitse de fazla yenemez. Bedenin bir sindirme kapasitesi vardır. Bunun üstüne çıkıldığında ağırlık yapar. İnsanı tıkar, lezzeti de kaybolur. Manevi gıdalarsa böyle değildir. O manevi rızıklardan binlerce okka yesen, yine de peri misali tertemiz, tüy gibi hafif bir halde yürür gidersin. Allah yemeğinden yemeğinden o ruhaniyet gıdasından denizler kadar ye. Yine de hoş bir halde gemi gibi yüzer gidersin. Ey gafil kişi! Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da Hakk'ın verdiği rızıktan yiyin diye buyurduğu rızkı, sen hikmet sanmadın da ekmek sandın. Allah'ın verdiği rızık, Kişinin mertebesine, anlayış ve seziş kabiliyetine göre hikmet ve marifettir. O, yeğenin boğazında durmaz, onu öldürmez. Mide ve gönül, maddi gıda ve manevi nasipler. İnsan yapısındaki bu ten ve ruh mücadelesini Hazreti Mevlana, Hazreti Musa ve düşmanı firavunla temsil eder. Firavunu Yenmenin Yolu Nefis sahibi olan kimse, Musa aleyhisselam gibidir. Teni ise onun firavunudur. Nefis sahibi bir kimse kendi dahilindeki nefsi bırakır da, düşman nerede diye hariçte aranır durur. Ey Hak yolcusu! Gerçeği öğrenmek istiyorsan Musa da, Firavun da ölmediler. Bugün senin içinde yaşıyorlar. Senin varlığına gizlenmişler. Senin gönlünde savaşlarına devam ediyorlar. Bu sebeple birbirine düşman bu iki kişiyi kendinde araman gerekir. Hazreti Mevlana, Açlık ve riyazatın nefis terbiyesindeki ehemmiyetli rolünü de bu misalle alakalı olarak serdeder. Nefis, nefis. kıtlık zamanı Musa'nın huzurunda yerlere kapanıp yalvaran Firavun'a benzer. Firavun, tok, güçlü, maddiyata sahip olduğu zamanlarda Hz. Musa'nın önünde kibir ve gururla çalım satar, onu küçümser. Kıtlık gelince ise, Hazreti Musa karşısında yalvarıp yakarmaya başlar. İnsanın iç dünyasında yaşanan ruh ve nefis mücadelesinde de durum aynıdır. İnsan nefsinin arzularını verdikçe düşmanını da güçlendirmiş olur. Onları kifafı nefs ölçüsünde riyazat hududunda tuttuğunda ise düşmanını kontrol altına almış olur. Bilmiş ol ki beden aç kalmadıkça Hakka doğru yönelmez boyun eğmez. Kafa tutar. Onu tokken yola getirmek Soğuk demiri dövmek gibidir. Şunu iyi bil ki açlık ilaçların padişahıdır. Açlığı canla başla benimse Onu hor görme. İnsan zahirden öteye geçemezse, bu telkinler onun için hiçbir şey ifade etmez. Zamanımızın tenperestleri, maddeperestleri, nefsin hazlarına tapınan hedonistleri, nefsin hürriyetini tabulaştıran liberalleri gibi, hayatın varlığını sadece cismani zevkleri tatmin zannetmeye devam eder. Fakat insanın hiç de gizli saklı olmayan bir vakası vardır ki tenin faniliğini ve ruhun bakiliğini insanın gözünün önünden hiç eksik etmez. O hakikatin adı ölümdür. Ölüm hakikati. Ölümün sessiz bir lisanı vardır. Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle o konuşmayan, süküt eden, fakat bu sükutuyla nice öğütler veren bir hatiptir. Hazreti Mevlana bu sükütun sesini dinlemeye davet eder. Mezarlığa git de orada bir müddet sessizce otur. Orada susmuş söyleyenleri dinle. Ölüm insanın asıl beslemesi gereken varlığının ruhu olduğunu ispatlar. Bu ten sureti yani ceset toprağa kurban verilince o can sureti kalır. Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. İnsanın fani varlığı topraktan gelmiştir. Yine toprağa gidecektir. Ölüm fani ve cismani hayatta ısrar edenlerin daima kaçtığı, uzak durmaya çalıştığı bir vakadır. Her insan öleceğini bilir. Gün gelir Annesini, babasını, eşini, arkadaşını bizzat toprağa verir. Fakat ölüm hakikatinden yine de kaçmaya çalışır. Fakat arkasında birçok adresler bırakır. Dolayısıyla kaçış beyhudedir. Ölüm bizi birer birer çekip alıyor. Onun heybetinden akıllıların beti benzi sararıp solmada. Ölüm yolda durmuş bekliyor... Gafil efendi ise gezip tozma sevdasında, Ölüm kaşla göz arasında, Onu hatırlamaktan bile bize daha yakın, Fakat gaflete dalanın aklı nerelere gitmede bilmem ki. İnsan ruhu kafesine alışmış Ve uçmaktan korkan bir kuş gibidir. Ölümü korkutucu kılan, onu zorlaştıran şu ten kafesidir. Teni bir sedef gibi kırdığın zaman ölümün bir inciye benzediğini sen de göreceksin. İnsanın bu korkusu, anne karnında kordonla beslenen bir çocuğun doğmaktan korkmasına benzer. Bil ki ölüm, ruhun bir başka aleme doğması hadisesinin sancısıdır. Yani bu fani alem için adı ölümdür ama baki ve ebedi olan alem için adı doğumdur. Ölüm yine bir hadisi şerifin ifadesiyle uykudan uyanıştır. Gafil kimseler ölümle birlikte rüya gibi geçen ömürlerini bir hiç uğruna heba ettiklerini idrak eder, kah ağlar, kâh ağlanacak hallerine gülerler. Ölüm meleği gafilin canını almak suretiyle onu uykudan uyandırır. O kimse gerçekte sahip olmadığı bir mal için dünyada çektiği sıkıntılara ah vah eder, bin pişman olur. Lakin iş işten geçmiş, her şey bitmiştir. Ölüm meleği gafil bir zenginin kulağını çekerek, yani canını alarak onu hayat rüyasından uyandırınca, hakikatte sahibi olmadığı bir mal için zenginin hayatta iken çektiği zayi etme korkusuna kendisinin bile gülücüği gelir. İnsan ebedi hayat için bir sermaye olan ömrü faydasız didişmelere harcamamalıdır. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmede gafilcesine kavgalarla gürültülerle didinmelerle tükenip durmadadır. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü de hangi sevdalarla harcıyorsun? Kah cüzdanını, keseni para ile doldurmak kaygısı Kah yemek içmek endişesiyle bu aciz ömür geçip gitmede verilen her nefeste eksilmede bir mütefekkir ne güzel söylemiş akıllar için bu alem seyri bedayi ahmaklar içinse yemekle şehvet Cenab-ı Hak Bedenin ve cihanın faniliğini gören gözlere göstermek, hisseden idraklere anlatmak için kainata faniliğin birçok emaresini koymuştur. İçinde bulunduğumuz cihan hudutlu ve fanidir. Asl olan ebedi ve sonsuz ahiret yurdudur. Aklını başına topla da bu cihanın soluk nakışlarını bozulacak olan şekillerini ve eriyecek olan suretlerini ebedi aleme karşı kalbinde bir perde haline getirme. Her ne kadar bu dünya senin nazarında çok büyük ve nihayetsizse de, bilesin ki ilahi kudret karşısında o bir zerre bile değildir. Gözünü aç da bir bak, bir zelzele, bir kasırga, bir sel felaketi dünyayı ve içindekileri ne hale getiriyor? Elbette insanın ebedi alemi fani dünyayı nasıl yaşadığına bağlıdır. Bundan dolayı ebedi aleme intikalden ibaret olan ölüm hadisesi de herkese göre farklı bir renktedir. Ölümün Rengi Allah'a dost olabilen has kullar için ölüm, asude bir bahar ülkesidir. Ölüm ateş bile olsa, Allah'a halil olana güllük gülistanlıktır, ab hayattır. Hem değil mi ki canı Allah almaktadır? Bil ki ölüm has kullar için şeker gibi tatlıdır. Cismani hazları, ruhani zevklere kurban edemeyenler, cismin sona erişi olan ölümü düşman gibi görürler. Oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere, ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar. Ey ölümden korkup kaçan can! işin aslını, sözün doğrusunu istersen, Sen aslında ölümden korkmuyorsun. Sen kendinden korkuyorsun. Çünkü ölüm aynasında görüp ürktüğün, korktuğun, Ölümün çehresi değil, kendi çirkin yüzündür. Senin ruhun bir ağaca benzer. Ölümse o ağacın yaprağıdır. Her yaprak ağacın cinsine göredir. Bu izafilik kıyamet içinde geçerlidir. İki farklı açıdan kurban bayramı. Kıyamet günü alacalı öküzler yani Kötü düşünceli kafirler ve fasıklar için korkunç bir kurban bayramıdır. O gün öküzlere ölüm, müminlere ise bayram günüdür. Kurban bayramında insanlar bayram eder, hayvanat atsa bıçak altına yatar. Kıyamet gününde de insanların hali dünyadaki tercih ve temayüllerine göre bu iki hakikatten birine benzeyecektir ya bayram edenlerden olacaklardır, ya azaba müstahak olanlardan. O sert ve abuz çehreli günden kurtuluşun yolu, o günün, din gününün maliki ile dostluk kurmaktır. Ey, Ey hakikat, hakikat yolcusu, yolcusu! O gün gelip çatmadan, kıyamet kopmadan, hakikat padişahı ile dostluk kur da, o felaket gününde senin elinden tutsun. Zira o gün, onun izni olmadan senin elinden tutacak kimse yoktur. O gün insan, kardeşinden, anasından, babasından, ehlinden ve oğullarından kaçacaktır. Mahşerdeki kurban bayramında, can vererek dahi kurtulamayan kurbanlardan olmamanın yolu, bu dünyada fani varlığından geçmek yani ölmeden önce ölmektir. Ölmeden önce ölmek bir başka ifadeyle hesaba çekilmeden önce nefsi hesaba çekmektir. Nefse ölümü hatırlatarak onu fani cihanın geçici lezzetlerinden soğutmak, onu ölünce zaten terk edeceği hislerden gönüllü bir şekilde uzaklaştırmaktır. Hakkıyla kılınan bir namaz hadisi şerifin ifadesiyle kurban gibidir. es kurbanu külli takiyyin. Namaz her müttaki kişinin kurbanıdır. Bu hadisten yola çıkarak Hazreti Mevlana göz nuru bir namaz kılmaya muktedir olabilen kullar hakkında işarî olarak onlar tekbir getirip namaza başlayınca Kurban gibi bu dünyadan çıkıp gittiler buyurur. Sonra da namaz kılanlara şöyle seslenir. Sen de onların ardınca ilerlemek için mihraptaki mum gibi kıyam ederek namaz kıl. Bilesin ki namaza başlarken Allahu Ekber demenin manası şudur. Ey Allah'ım! Biz senin huzurunda kurban olduk. Ve ellerimizi tekbir için kulaklarımız hizasına kaldırmakla her şeyi arkaya atıp sana yöneldik. Nasıl ki kurban keserken Allahu Ekber dersin. İşte öldürülmeye layık olan nefsi kurban ederken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, Can da Halil İbrahim gibidir. Can bu semiz bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince, beden şehvetlerden ve hırslardan kurtulur. Namazda Bismillahirrahmanirrahim demekle kurban olur gider. Ey akıl sahibi! Namazdaki beraberliği anlamak aklın alacağı bir şey değildir. Bunu anlamak aklın yare kurban edilip gönül aleminin dirilmesine bağlıdır. Hazreti Mevlana namazdaki kıyam, rükû, kavme, secde, kade, selam ve dua tertibini de kıyamet günü Haktear'anın karşısında hesaba çekilen bir kulun haline benzetir. Namazın işari lisanı Namaz kılanlar, kıyamette olduğu gibi Allah'ın huzurunda saflar halinde dururlar. Suale, hesap vermeye, yalvarmaya başlarlar. Namazda gözyaşı dökerken ayakta durmak, kıyamet günü dirilerek kabirlerden kalkıp mahşer yerinde Allah'ın huzurunda ayakta durmaya benzer. Cenab-ı Hak, sana verdiğim bu kadar mühlet içinde ne yaptın, ne kazandın ve bana ne getirdin diyecektir. Namazda kıyamda iken hitabı ilahiden kul utanır. Utancından iki büklüm olur, rükû'a varır. Çünkü utancından ayakta durmaya gücü kalmamıştır. Rükû'da Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı tesbih ve her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve tazim eder. Sonra okula haktan ferman gelir. Başını, başını kaldır, kaldır da, da, da sorulan sualleri, sualleri cevapla cevabı. denir. Kul utana utana başını rükudan kaldırır. Fakat dayanamaz. O günahkar, utancından bu defa yüzüstü yere kapanır. Ona bu sefer, secdeden başını kaldır da yaptıklarından haber ver diye ferman gelir. O bir kere daha utanarak başını kaldırır ama dayanamaz. Yine mahviyet içinde yüzüstü düşer. Cenab-ı Hak tekrar başını kaldır da söyle, söyle, Yaptıklarını inceden inceye sana soracağım diye buyurur. Allah'ın heybetli hitabı onun ruhuna öyle tesir eder ki ayakta duracak mecal ve takati kalmaz. Bu ağır yük sebebiyle kadıya varır. Dizleri üstüne çöker. Cenab-ı Haksa hadi söyle anlat. Sana nimet vermiştim. Nasıl kullandın? Şükrünü eda eyledin mi? Sana maddi ve manevi sermaye vermiştim. Onun da neler kazandın? Buyurur. Kul yüzünü sağ tarafına döndürür. Peygamberlerin ruhlarına ve meleklere selam verir. Onlara der ki, Ey mana padişahları! Bu kötü kişiye şefaat edin. Bu günahkarın ayağı da örtüsü de çamura battı. Peygamberler selam veren kula derler ki, Çare ve yardım günü geçti gitti. Çare dünyada olabilirdi. Orada hayırlı işler yapmadın. İbadet etmedin. Vaktini boş şeylerle öldürdün. Kul bu defa yüzünü sola çevirir. Yakınlarından yardım ister. Onlar da, ''Sus, biz kimiz ki sana yardım edelim, elini bizden çek, kendi cevabını Rabbine kendin ver.'' derler. Ne o taraftan ne de bu taraftan bir çare bulamayan kulun gönlü paramparça odur. Herkesten ümidini kesmiş bir vaziyette, ve iki elini açarak aciz ve boynu bükük bir halde dua, niyaz ve ilticaya başlar. Der ki Allah'ım, herkesten, herkesten ümidimi kestim. kestim. Evvel ve ahir kulunun başvuracağı, sığınacağı yegane sığınak sensin. Senin sonsuz rahmet ve merhametine sığındım. Bu tefekkür deryasını coşturan Hazreti Mevlana devamla şöyle buyurur. Namazdaki bu hoş işaretleri gör de sonunda kesin olarak işin böyle olacağını ve ciddiyetini anla. Aklını başına al da namazdan yalnız zahiren değil, manen de istifadeye bak. Tane toplayan bir kuş gibi Allah'ın büyüklüğünden habersiz bir şekilde... Sadece başını yere koyup kaldırma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "İnne es-se'a'n-nasi serikaten allazi yasriku salateh." İnsanların en fena hırsızı namazından çalandır beyanına kulak ver. Namazdan çalmak ibadetleri baştan savma bir şekilde yapmak Cenab-ı Hakk'ı kandırdığını zannederek insanın kendi kendini kandırmasıdır. Kul, Rabbinin kalplere nazar ettiğini, gönüllerde saklı hissiyatı dahi bildiğini unutmamalıdır. Her türlü fiilde kabuğu, zarfı, gölgeyi, zahiri aşıp, öze, mazrufa, hakikate ve batına inmek gerekir. Gölgeye talip olma. Hazreti Mevlana seslenir. Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Namazın hakikatine er. İşin geometrisinde beden eğitimi hareketlerinde kalma. Orucun hakikatine er. Kuru bir perhizde kalma. Haccın hakikatine er. O mukaddes yolculuğu turistik bir seyahat ve macera sanma. Kurbanın hakikatine er, onu kasaplık günleri et bayramı zannetme. Kurban kesmekten asıl maksat, Allah'a teslimiyet ve takva ile kulluk edilmesi hususunda gönüllerin âgâh olmasıdır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, Lan yanal Allahu luhumuha ve la dimahuha ve lakin yanaluhu Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak takvanızdır. Fakat öz ile kabuğun, mana ile lafzın, batın ile zahirin irtibatını da ihmal etme. Kabil, kalbinin samimiyet ve takvasını seçtiği güzel ve iyi kurbanlıkla gösterdi. Kabil, kalbinin fesat ve fücurunu seçtiği zayıf ve kötü kurbanla yansıttı. Kabil, kurbanını en güzelinden seçip ihlasla takdim etti. Kabil ise cılız başak demetlerini kurban olarak Allah'a sundu. Neticede Habil'in kurbanı kabul olurken, Kabil'in ki reddedildi. Bu hadisedeki hakikatler aynasında, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifasını, ne kadar ve nasıl bir fedakarlık içinde gerçekleştirdiğimizi muhasebe etmeliyiz. Kurbanın hakikati fedakarlıktır. Kurban, candan fedakarlıktır. O kimse Hazreti İsmail aleyhisselam gibi boğazını uzatmış, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanmıştır. Fakat Allah o boğazı kestirmez. İşte şehitler de Allah yolunda canlarını feda ettikleri için diridirler, hoşturlar. Sen ateşe tapanlar gibi bedene bakma. Kurban, Resulullah'ta fani olmak, O'nun çağırdığı hidayet yolunda türab olmaktır. Bütün hayvanlar insan için, bütün insanlar da bir akıl için, alemin varlık sebebi Nuri Muhammed'i için fedadır. Yani üstün varlık olduğu için, eşref-i mahluk insanlara hayvanlar kurban olsun, bütün insanlar da insanların seçkinleri oldukları için peygamberlere kurban olsunlar. Kurban, benliği feda etmek, benlikten kurtulmak ve marifete erişmektir. Damlanın varlığından geçip deryada ebedileşmesidir. Böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teslimiyet göstererek kurban olanlar, düşüncelerden, duyguların yükü altından kurtulmuşlar da aydınlığa kavuşmuşlardır. Benliklerini hak uğrunda kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Daima canım, malım, sana feda ve kurban olsun Ya Resulallah aşkı içinde yaşamışlardır. İlahi ruhlarımızı toprağa kurban olacak cismaniyetin esiri eyleme. Bizleri namazın, orucun, haccın, zekatın ve kurbanın hakikatine eriştir. Kurbanlarımız vesilesiyle arz ettiğimiz kulluğumuzu, dergâh-ı uluhiyetinde makbul, takva üzere bir ibadet eyle. Bizleri ölmeden evvel ölerek, canını, malını ve her şeyini senin yolunda kurban ederek, ebedi huzur ve saadet içinde rızayı ilahiye erişmiş bir cana kavuşanlardan eyle. Amin.